O dansa va, Fire. fire. We'll çok iyisin Oktay, Bu bayağı iyisin. Bu İngilizce'dir, hayır. Evet, fark ettim. Senin süper lise mezunu olman gerçekten fark ettiriyor. Yayıncılığını olsun, hayata bakışını olsun, Ben süper lise, lise mezunu değilim ha. Düz mü? Tabii canım. Dümdük mü? Yani ben çünkü dümdük lise mezunuyum Oktay, eğer yani söylemek gerekirse. Ben sadece lisenin ismini söylüyorum, o yetiyor abi. <gülüyor> Kocatepe Mimar Kemal Lisesi. <gülüyor> Eğitimde değildiler. <gülüyor> Son lafında şey olmasın ya, Kocatepa Mimar Kemal Lisesi olmasın. Tabii ki senin hayatında önemli Aynı yeri var güzel, yani. Çok, ya. çok güzel okuldur ya. Aa, güzel okuldur, şüphesiz ki güzel okuldur Oktay. Ne oldu, internetimizi mi kapattın Fahir? Yo, bir açtım biraz geldi gitti internet. Geldi biraz gitmiş galiba. Valla var yani, internet var. Bazı yerlerde yoğun. Yoğuşmalı Evet e, özür dileyerek başlayalım arzu ederseniz Evet Özür dileriz e, çok özür dileriz sevgili dinleyiciler bu saatlerin bir saatileri alınması gerçekten bizim hayatımızı alt üst etti Aynı şeyi düşündüğümüze göre bu gerçek <gülüyor> <gülüyor> Yani bunun başka bir açıklaması yok diye düşünüyorum Resmen saatleri bir saatleri almayı e, unutmuşuz üçümüz birden anladığım kadarıyla Evet ege arkadaşımız baya ee, baya unutmuş Biz yarım saat sonra falan hatırladık ama galiba Ege hiç hatırlamadı şu anda. yani şu anda çok fena durumdayız. Valla söylenecek laf yok. Fahir Bey gerçekten e, haftanın güzel geçeceğine bir delalet gibisiniz bugün yine. Niye? Hayırdır? Maşallah diyorum size. Amman flörtü mü? Ne yapıyoruz? Ya. Yok ben daha yeni kafamı kaldırmış şöyle baktım baktığım <gülüyor> Teşekkür ederim ya. <gülüyor> ne yalan hiç söyleyeyim. Hiç fırsatımız olmuyor. Yani insan bu koşuşturma içerisinde şöyle kafasını kaldırıp karşısındaki insanın yüzüne bir bakmıyor. Yani ben sabah kafamı kaldırır kaldırmaz şöyle bir e, saate baktım. Aman dedim sonra gözlerimi tamamen kapatarak e, radyoya doğru yola koyulmuş olabilirim, e, roketlemiş olabilirim. Evet. Ya yani ne ee, yoğun gene bir hafta sonu ne fantastik bir hafta sonu geçirdik ben yine. Ben dün biraz uyudum dün gece. Evet, güzel. Tahmin ediyorum e, pek çok kişi gibi. Tabii ki uyumayanlar var. ama. Şu kadar anlattıklarında hiçbir sıkıntı yok. Şöyle bir, bir bakamadım internete veya başka bir son gelişmelerde. ara ara diye. internete mi bakıyorsun? Ara ara internete giriyorum ben. Sevgili dinleyiciler aman siz de hiç ihmal etmeyin. Ara ara internete bakın. Herhangi bir saldırı oldu mu? Fahir sana sormak istiyorum. Ne? Herhangi bir... Genel, yani Genel bir, bir saldırı. Bir patlama, çatlama, bir elektrik kesintisi, bir, bir şey falan. saldırı. Yani bir olağan şey. dışı bir şey diyorsun. Yok olağan dışı demedim. Yani hayatın akışındaki bir şeyden bahsediyorsun. Bizim yaşadığımız fantastiko ülkemizin. Yani olağan dışı olur, artık olağan canım, mı oldu canım, bilmiyorum. Canım, canım, yani, canım, canım. Bence, bence. Öyle bir şey oldu mu? Hiç haberim var mı? Ee, ona göre konuşalım. bildiğim konusalım. kadarıyla yok. Benim artık böyle akıllı telefon falan diyorlar. Onlar da yetmiyor yani. Onu söyleyeyim. Akıllı makıllı biz... falan hiç böyle yetişemiyor yani. O da tam bir mala bağladı. Sahibine çekermiş. Yine geçen hafta Cuma günü gündemden e, ne yemiş olabiliriz? E, bayağı sağlam bir e, gol yemiş gol olabilirim. Yedik. Hem Salı günü biz e, Cuma günkü kaydımızı alırken Elimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi'nde Salı günü e, yayınımızı şey yaparken Bant yayınını, Interstellar yayınını hazırladığımız esnada. Bütün elektrikler Türkiye'de gitmiş bir şeyler olmuş falan günden bambaşkayken biz biliyorsun Ramazan ayında <gülüyor> ne, ne iş yapardınız ne yapardınız diye bir soru sorduk Twitter'da tamam yani çok affedersin de yani, yani gerizekalı bu, yapmaz bunu yani tabii yani ama nereden bileceksin saflığımızdan kandırıldık diyebilir miyiz oktay bu kandırıldık tabii doğru söyleyeyim. Yani kandırıldık. Fari. Resmen yani, gündem tarafından kandırıldık. Kandırılmış olabilir miyiz diye ben dinleyicilerimize sormak istiyorum. Vallahi kandır. Ben kesin hiç sormana gerek yok. Kandırıldık. Resmen kandırıldık. Resmen ee, bizi kandırdılar. Ya bu Interstellar yayınlarımız adeta bir gol şova dönüştü. Yani her defasında böyle goller yemek. Hani nasıl nasıl beceriyoruz? Her şey de hafta sonuna denk geliyor bilader. Bilader dediğim için kusura bakma oktay yani. Hayır sen sonuçta gündeme diyorsun bilader. Tabii yani mi? gündeme diyorum yani insan Bana bir noktada e, sinirleniyor, e, şey yapıyor ve ağzından bilader kelimesi dökülüyor. Ve en son günde her şey rağmen bir e, kayıt girdik ama onda da e, biliyorsun e, Büyük usta kayanı kaybettik. Kaybettiğimiz e, ha, haberi geldi. Gündeminin hemen akabinde biz gene rapa konular, sikiller falanlar filanlar falanlar konuştuk. Yani Kısma bu haftaya bakacağız. Belki de bir sadece cuma günü için kayıt alıyoruz diye bu dikkatimizi çekiyor ama belki de her gün böyledir. Belki de, değil mi? Yani Şöyle bakıyorum değil. ama bu saat itibariyle bugün Besabi Interstellar yayınımız olsaydı gayet rutininde akışı olan gayet güzel bir yayın olurdu. Belki de olmaz farz yani gün tabii, tabii Daha ki. saat 19 1 saati var. Evet, var bir saat yani. var. Hala Roma dönemi konuşabiliriz. Bir 1 saat dediğin şey Türkiye'de en az 5-6 günden maddesinin birden değişebileceği şey bir Şey diyebilir miyiz Oktay? E, Türkiye'de bir saat basketboldaki e, iki dakikaya denktir. Çünkü iki dakika basketbolda uzun bir süredir. Bir saatte ülkemizde uzun bir süredir. Tabii. Doğru mu? Çok doğru bir hesap yaptın. Tespitim iyi mi? Denklik vermedin değil mi? Denklik vermedim. Vermesin. Eşlenik falan konuştum. Saat 9 oldu Oktay. İstersen bir yeni saat başı yapalım. Yapalım. Zenginin malı köşesine o zaman yeni saatimizin Yeni saatime başlar. Ben sana zenginin malı köşesi deyince akla gelen e, bir grup gelir. Yani zenginlikten bahsediyorsak nedir zenginlik? Gerçek zenginlik neymişti? Gerçek zenginlik insanın çevresindekiler ve sevdikleriymişti. Evet, sevdikleriymişti bak. Yeni saat sağlık, sağlık mı Fahir? Yani sağlık da olabilir. Ha, şey gibi, Huzur mu? Huzur diye bir şarkı mı çalacağım? Huzur, huzur evet. Huzurla ilgili bir şarkı çalacağım. Dünyanın en güzel şarkılarından bir tanesi. Yeni Saat öyle başlayalım. Şöyle yeni saatin başladığını şöyle bir ifşa edeyim. Oda ansabaklar. Bu şarkıda bir eksik vardı yıllardır. En sonundaki o kısımda değil mi? Evet, evet, evet, en son o ay ay eksikliğiyle e, içimde bir huzursuzluk yaratıyordu. Onu da ekledik, tam oldu, harika oldu. Bugün kompili böyle, Oktay. Çok güzel ya, valla şimdi ne, yani tamam şimdi bir dildir edeceğiz, konuşacağız da. Ne çalışacağız? Onu bir söylesene o heyecanla. Yok yok heyecan değil hepsi sürpriz. Gogol bordeyo, çalın gogo Bordello çalalım mı? Gogo bordello senin itin köpeğin olur diyeceğim ama ama da gogo -go bordello ay bulurum Canın yerim oktay sen gogo -go bordello işte ben sana gogo -go bordello kralını çalarım. Şimdi şöyle bir hızlıca bakalım biliyorsun bugün ilk derslere girilmiyor pek çok yerde eğitim sen bir karar aldı. Karar aldı yalova biliyorsun öğretmen Halil. Serkan Öz evet, kalp krizi geçirdi. Yalova Valisi'nin hakaret üzerine kalp krizi geçirerek ölen e, Serkan Öz için. Bugün evet, ilk belki bilmeyenler vardır. Gerçi bilmeyen olduğunu da zannetmiyorum, zannetmiyorum. ama ee, dershanede vali tarafından bu ne kılık kıyafet sokakta görseler dilenci zannederler diye önce şeyinden olup, Ertesi gün galiba e, bir öğretmene saygı yürüyüşü düzenlediler. O yürüyüş esnasında da kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti genç yaşına. Evet biz de almış olalım öğretmenimizi ve e, akıllarda da o okuma listesiyle kalacak galiba bir okuma evet, listesi. Öğrencilerine hazırlamış olduğu e, okumaları gerektiğini düşündüğü kitap listesini. Listesiyle. Evet. Sağ Sağolsun kendisine çok böyle güzel, güzel eserleri seçmiş yani. Olalım. E, onun dışında Fenerbahçe Otobüsü'ne biliyorsun bir saldırı var. Evet. Daş dediler. Ee, daş atıldı dediler. Daşmıştı dediler. Ondan demiş. sonra ilk başta daş dendi ama daş olmadığı bir tüfek e, Şöyle hadisesi. demiş e, Bir Gün Gazetesi manşetinde çok güzel ifade etmiş Fahir. Malum daş dediler diyorsun. Hmm. Şöyle demiş taşa silah derler silaha. Daş derler demiş. Ve ne diyeceğimizi şaşırdık. O da e, geçmiş olsun diyoruz. Evet büyük bir Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun diyelim. Facia atlatıldığı gibi görünüyor şu anda. Onun dışında ve e, gelelim zenginin malı. Evet. Birkaç gündür televizyonlarda biliyorsun. E, Zenginler çıkıyor. Yani bir, bir reklam var. Benim her seferinde kafamı çevirerek ve gözlerimi açarak izlediğim bir reklam. Ne hayırdır? Ee, Hülya Avşar'la Melek Yavrusu ki artık büyüdü biliyorsun. Ee, Zehra'nın Zehra. reklamı. İzledin mi reklamı? Bakayım. İzlemedim desem Oktay ayıp etmiş olur muyum? İzlemedim hiç, hiç mi? Hiç rastlamadım desem. Aa, en kısa zamanda ben sana izletiyorum falan. Ay valla çok hoş oldu. Ee? Çünkü orada yani e, Melek Yavrusu, Zehra Çilingiroğlu'nun bir e, şeyi var. Çok... Çok başarılı kendisi. Hmm. Ee, annesine bir seslenmesi var. O da çok güzel. Yani gerçekten bir anne kız İlişkisinin sevgisinin en güzel. ne kadar karşılıksız olabileceğini Bu şey, gösteren ne, bir şey. Bu şey ne? Konu ne? Ee, konu Ankara'da bir... E, ha ya, ha ona... ha o onu, ben, onun. Gayri meşgullerin Tanıtı satışı. Sanatı mı? Satışı Ay annem Allah şey. oraya da Ankara'ya da denize getirdik. Nereden buluyorsun? Ha o, onlar onlar mı? Ya, ben on... onu radyoda dinledim Oktay özür dilerim. Ha onlar onlar. Onlar onlarsa tamam okey. Dinledim ama görmedim. Ama işte o kadar e, sevgisi büyük ki anne demiyor. Mesela sen demin anne dedin ya. Ne diyor? O, o başka bir şekilde ifade ediyor. Ben de bilmiyorum onu. Yani yeni öğrendiğim bir kavram Mesela olarak. Mesela Boşnakçı'da Mikey derler. Onun gibi mi? Ha öyle diyorsun. Yerel bir şey mi diyorsun? Ne bileyim ne diyorlar? Bilmiyorum. Yani şu belli. E, zamanla anlayacağız herhalde. 1,5 milyon TL ödenmiş kendilerine. Kendilerine derken? Anne kız olarak mı? Anne kız olarak. Ondan sonra paranın 500 bin lirası da Zehra'nın olacakmış. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Vallahi ne güzel başlangıç ya. <gülüyor> yani <gülüyor> çok güzel bir başlangıç. Yani İlk hayata başlangıç olarak. İlk defa görüyoruzdun. İlk kazandığınız para 500 bin lira. O dönem işte bir reklama çıktım öyle başladım. Servetimi bu şekil diyorum. Çok güzelmiş güle güle. İyi acısınlar ya Kullansın Vallahi 500 bin lira. Devamını bekliyoruz. Güzel para. Devamını Allah bereket versin. Diyelim. Ondan sonra başka ne vardı ya? Bir tane daha bir zenginin mola haberi vardı. Koçlarla Neymiş? ilgili bir haber yok mu? Rahmi Bey'in bugün yok mu? Zengin değil. Benim aklıma diyorsun bir tek Rahmi Koç. O geliyor değil mi senin aklına? Evet. Mıknatıs burunlu adamı vereyim mi yoksa e, Aa, yastık savaşı mı vereyim? <gülüyor> ne yastık savaşı mı? Evet. Geleneksel yastık savaşları başladı mı? <gülüyor> Geleneksel yastık savaşları başlamış. New York'ta toplanmışlar. New York'ta... Yazık onların gündemi hiç yok ya. <gülüyor> Çok üzülüyorlar işte böyle. Aslında var Amerika'nın da gündemi fena değil yani. Tabii bize yetişemez biz yani. ayrı bir şeydeyiz ama yani e, var aslında yani New York'ta da ama New Vallahi York'ta. Vallahi şöyle söyleyeyim ha. 7 tane dünyaya bedel gündemimiz var öyle söyleyeyim. Yani. Bravo Fahir. Yani hiç öyle bir dünya falan kesmez. Dünya Türk gündemi olacak diye de bir lafım vardı senin. <gülüyor> yani gündem üzerine ya hakikaten biraz pratik yapsınlar biz eski gündemlerimizi göndersek de onlar biraz biraz çalışmaya başlasalar iyi olur diğer ülkelere bahsediyor nereden başlayacaksın ama çok yurt dışındaki sıkıntılı. ülkelerden bahsediyorum ortak anladım da çok sıkıntılı yani ne? yurt dışındaki ülkeler bizim de anlatmamız lazım bak böyle böyle şeyler bunları siz pratikten başlayın ufaktan ufaktan antrenman olsun ileride bizim gündemimize geldiğiniz zaman şey yaparsınız i̇şte çok iyi düşünmek lazım sıkıntılı derken yani çok mesela eskiden mesela şu olayı ne bir, kadar konuşacaksınız bir gündem vermen lazım ki şaşırmasınlar abi şimdi vereceksin sen sana göre mesela eski gündem olacak da ona göre yurt dışındaki ülkeler çok güzel bir ifadeydi o. Yurt dışındaki ülke için mesela şey olacak Sarsıcı bir gündem maddesi olacak. Tabii canım, sarsıcı bir gündem. Onlar ama yani şimdi, şimdiki ağır. Biz eski gündemler, ufak ufak başlayacağız oktay. Anladım. Sıkı yönetim zamanından. Biz. Yani işte 80'lerden başlarız işte en ama, kötü. Ama şu yastık savaşlarını bir yapsınlar ondan sonra gözüküyor. Tamam hadi yapsınlar. New York'ta park... Ellerinde yastıkla affedersiniz mal gibi kalmasınlar. New York'ta parkta toplanan binlerce kişi demişler. Central Park mı? <Gülüyor> Teşekkürler. Herhalde doğrusu. E ee, binlerce kişi yastıklarla kenti ne alanına çevirmiş olabilir. Savaş savaş alanına aman efendim diyoruz. Dikkat ee, edelim diyoruz. Aman diyoruz, diyoruz insanlıktan uzak olsun diyoruz. Yastıklarla evlerinden getirdikleri yastıklarla birbirlerini döverek stres attı. Valla öyle bir durum olsa Ankara'da ben evden en kötü yastıkları getiririm. Şimdi canım canım yastıkları harcayamam. Eski yastıklar da benim evde tıkız yastıklar var. Vurdum mudu ses gelir yani. Buraya onlar kazık yastık duvara şey... Kırlent mi şey diyorsun? Kırlent değil ya. Ne? Yerde otururken böyle arkada sert şey vardır ya. İşte Kırlent. Hayır kırlent koltukta var yani. Kırlent koltukta olur diye bir kayıt yok. Sert işte kırlent sert böyle samanlı mamanlı. O kadar daha da... sert ben kazık kazık yastıklıyorum sana. Kırlent dediğin içinde sert şey olan. Yılların ayrı... birikimi kazıklıktan bir mı bahsediyorsun? küçük olmaz mı kırlent? Kırlentin büyüğü olur mu? Sevgili dinciler şimdi o anda radyo başında olduğunuz için Oktay'ın gösterdiği boyutu tam algılayamamış olabilirsiniz. Ellerini böyle şey yapıp bana böyle küçük bir karpuz büyüklüğünde bir şey gösterip. Kırlent, küçük olmaz mı diye böyle. Sana isyanın göre küçük ayrı. <gülüyor> Bana göre küçük. Ayrı, ayrı ayrımişti. Valla onlarla giderim hiç de acımam. Affedersiniz. Ondan sonra yastık savaşı çıkardıklarını da pişman ederim adamı. Biz de olsa öyle orada milis Ne ara şimdi... sen bu kadar havaya girdin fire yazlık savaşından ya? Bilmiyorum abi ben düşmana. Daha orayı <gülüyor> falan daha 3 saniye oldu konu açılalım. Dosta güven düşmana korku salmaya çalışıyorum o yüzden. Washington meydanındaymış. Bunlar şimdi gidiyorlardır en böyle kayete işte kastüyü kastül kas, kas, kazın da gıdı tüylerinden en böyle hani şey Yımışak olanları. Normal dış taraflarındaki falan biraz sert kaçıyor. Onlar yani. Bunlar en pahalısından getirip girişiyorlardır birbirlerine. Bir naiflik, bir böyle bir şeylik var işte. Pahalı yastık yumuşak mı oluyor? Pahalı yastık yani no. malzemesine göre şey oluyor. Yani biliyorsun kazın gıdısı azıcık bir gıdısı var. Gıdı tüyü dediğin şeyde azıcık yerden. Yani senin şu işte afersin hani Oktay Bey'in sakallarından eğer bir yastık yapılıyor olsaydı. Evet. Senin mesela gıdı sakallarından yapılan düşün. Kaçtı kaç şey yapmamız gerekirdi? Kaç yastık doyardı benim bu. Sak... Hayır doymazdı bu, canım bu kaç kere seni dolardı e, pardon e, yanlış kullandım. Seni şey yapmak zorunda kalırdık yani. Vallahi bu yastık savaşının burada fotoğraflar da var da ben şeyinden çok endişe ediyorum ya. ya... E, yastık savaşının yazılı olmayan kuralları var ya. <gülüyor> Allah Allah. Yani bu kurallarda çünkü bak demiş ki çocuk, yaşlı, genç binlerce kişi e, meydana toplandı e, ve 3 saat süren bir e, şey boyunca çatıştılar demiş. Çatışmalar Çatışma. başladı. Yani bu Hiç bu polis biri... uyuyor mu? Güvenlik kuvvetleri uyuyor mu? Ondan sonra yastık savaşına katılanlar daha sonra getirdikleri yastıkları hayvan barınaklarına bağışlamışlar. Yastıkları hayvan barınaklarına. Hı hmm. hı. <gülüyor> O da Amerikanlı bir fantastik değil mi yani? Şimdi Amerikanlı başka bir hayvanın genelde başka bir hayvanın şeyinden yapılmış. E, ne derler ona? Tüyünden falan yapılmış. Yastıklarda yatmak da bana biraz böyle bir garip geliyor. Anlıyor muyordur herhalde onu ya? Anlıyor Nasıl anlamıyordur şey? Oktay? Senden benden iyi anlıyordur. Ya bu köpek anlıyor mudur? Hı? Bu herhalde bir kazın tüyü falan Ya falan. işte belki sadece kaz idare ediyorlarsa yani sonuçta kas tüyünün üstüne kazlar yatmıyordur eminim hani hayvan barınaklarında çok fazla Tabii, kaz olduğunu anlar zannetmiyorum. Anlar, anlar ve çok üzülürlerdi. Mini köpek, eee mini köpek mini dediğiniz <gülüyor> böyle yetişkin <gülüyor> ama boyut olarak mini büyümemiş. Yavru köpek ya da yavru kediler herhalde onların Has üzerinde yatsın yani. diye. Yani böyle papi papi ben biraz bana biraz şey geldi manidar geldi Faire gündemi değiştirmek için yapıyorlar gibi geldi. Vallahi hemen orada bence New York'ta olağanüstü hal mi sokağa birileri açıklama yapmamış mı sokağa çıkanı görürüz falan gibilerinden sonra belediye Abi. başkanı falan. Yok öyle bir şey. Öyle o tür yok. şeyler yok diyorsunuz o, New York'ta. O tip şeyler Ama yok. New York'taki daha hayat da mı? Katılan da yok. Neye katılan yok? Yani mesela bir belediye başkanı, bir belediye başkan yardımcısı. Ha, mesafeli durmuşlar yani. Tabii evet katılan da yok ama 3 saatte hiç kimse e, gıkını çıkarmadan birbirlerine yastıkları geçirmişler. Evet o zaman geçirmişler. Son lafımız olsun Oktay. E, biz de güzel bir şarkıyla geçirelim bu dakikalarımızı. Ne dersin? <gülüyor> al sana Gogo -Go Bordello. Ne istiyorsun? Gogo -Go Bordello'dan istediğin özel bir şey var mı? Gogo Bordello'dan sıradaki şarkıyı tüm Go -Go sevenler Bordello'da, için istiyorum. Tüm sevenler için al o zaman. Hop. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Hi. Ay, Hepsi şarkıların sonunda bir şey Resmen aynısını yaptım yaptın Ay Teşekkür ederim niyetim aynısını yapmak değildi aslında Yani parçaların eksik kısımlarını bir şekilde tamamlamak istiyorum. Her şarkıda bir eksik kısım var. Tabii ki hiç müzikten anlayanla anlamayan biri olur mu Aa, diyoruz? Estağfurullah. estağfurullah. Ee, ve e, yarın Emrah'ın Halıcı ve Ankara Müzisyenleri konseri olduğunu bir kez daha dinleyicilerimizle Aa, paylaşıyoruz. Çok enteresan biletlerin solda olduğunu yani Aa, maalesef olduğunu da mi? benim bildiğim kadarıyla bitmiş. Bilet e girip bakmak lazım. Bir bakarak Sadece olur sevgili dinleyiciler. Almak lazım sevgili dinleyiciler. 7 Nisan kaba bir hesapla yarın saat 20'de bu konser Otokültür Kongre Hı. Merkezi Kemal Kurdaş Salonu'nda e, Otlu Ottoburs yararına bir daha tekrarlayalım. Ottoburs fonu yararına. yararına gelenekselleşmiş bir konser bu yıl Zira 10 10 yaşında. yaşında bizim de nereden baksan e, bu sene ile sayacak olursak 3. kez sunuculuğunu yapma evet, biz de sunuculuğunu şerefine yapacağız. nail olma durumumuz mevzu bahis. 50 yılın caz ve rock müziği, konseri. Biz orada Çok rock mu diyeceğiz hep? Rock diyeceğiz değil mi? Rock. Birimiz rock diyebilir. Birimiz rock diyebilir. Birimiz rock diyebilir. Öbürümüz ne diyecek? Öbürümüz de işte ya rock <gülüyor> ya rock diyebilir. Hayır. Çok kasmaya gerek yok. Yani... <gülüyor> radyolarını inançanlara <gülüyor> bir kez daha günaydın diyorum. Ay. Ay. Bilet X'de biletler sevgili dinleyiciler solda Aman. olmuş. Bütün biletler satılmış diye bir söylenti var. Aman bu söylentilere inanmayın diyoruz. Ee, ya da inanabilirsiniz canım. İnanın inanmıyorsanız da kendi gözlerinizle görün. Ben burada koca adam 40 küsur yaşındayım. Yalan mı söyleyeceğim yani? O da doğru. Hani hayret ne? bir şey yok. Derdi. Sen nereden duydun Fahir? Ben Girdim, bunu baktın mı, almak mi? isteyip de bulamayanlardan duydum. Allah Allah. Hatta böyle bize gelip de acaba bilet var mı? Bulabilir miyik? Diye de e, bir serzenişte de bulunuldu. Ne yalan söyleyeyim. Bir dinleyicimiz bize ulaşmaya çalışıyor. Bir dinleyicimiz bir şey bize ulaşmaya kadarıyla. çalışıyor ama şu anda bize ulaşmak istemekten vazgeçti. Hani diyorum son dakikada bir yaşanmışlık anlatmak istedi. O e zaman çünkü o... gıybetin dibine vurabilirdik. İki kişi olduğumuz için üçüncü kişi konusunda burada gıybet konusu açıktır. Serbest. Serbest. Hatta e, telefon numaramızı bir kez daha hatırlatalım Belki dinleyicimiz unutmuştur Gerçi son aramalardan bir kez daha arayıp şey yapabilir ama 210-30-30 telefon numaramız 312 alan kuduyla diyoruz Ve işte bu serzenişlerimiz neye neden oldu İşte yaşanmışlıklar i̇şte Alo günaydın Günaydın günaydın Günaydın kimle görüşüyoruz Koray Bey. Koray Bey, araç telefonuyla mı konuşuyorsunuz? Neyle konuşuyorsunuz? Evet, çıkartıyorum da evet. Aa çok teşekkür ederiz. Koray Bey, cam mı açık acaba? Hah, kapandı mı cam? Yok yok, araç telefonu hususi <gülüyor> aracında. Ha tamam, daha iyi geliyor Ama şimdi Şimdi mikrofonu çıkarttım, yürüyorum şu anda. Tamam, süper. Biz Sibar de sizi ya. dinliyoruz Koray Bey. Yaşanmışlık dediniz, <gülüyor> şimdi, bizi şimdi de, de merak ettiniz. Neyle ha... ilgili bir yaşanmışlığınız var? Belki de anıdır bilmiyorum. Karar veremiyorum bu, bu işin uzmanları. O zaman mı yani? İsterseniz anlatın. Yaşanmışlık mı, anı mı? Ona hep birlikte karar veririz. Evet. evet, evet. Şimdi e, yıllar önce e, Ege benim için bir şöhfet değilken tanımıyorum kendisini. Radi Oktü'yla bilmem, modern sabahları da bilmem. Evet. Oktü'den bir arkadaşım aradı beni, ben Eskişehir'de yaşıyorum. Ya dedi benim Ege diye bir arkadaşım gelecek dedi, onun şahsi iş yolu var Evet. Dedim neymiş bu şahsi iş İşte dedi, sen Eskişehir'desin dedi. Onu bir karşıla, ondan sonra onu böyle bir şahsi iş yol yapabilecek mekanlar varsa bir göster. Evet. Ondan sonra tanıştır, görüştür. Şahsi show falan filan işte. Ondan sonra ben tabii iyi bir beyi bekliyorum. <gülüyor> Siz nereden... dediğine göre herhalde bu adamın hani durumu yerindedir diye düşünüyorsunuz. Siz nereden yani, karşılıyorsunuz Koray Bey? Yani düzenli bir geliri vardır, çift falan vardır. Çift vardır. Nereden karşılıyorsunuz? Tren karımdan mı? Şey, sorun bu olma Ege Bey. Benim için şöhret olmadığı için o gün onu karşılayıp karşılamadığımı bile hatırlamıyorum yani. Öyle Barlar sokakta gezdiğimizi hatırlıyorum Bey diye iyi giyinme olmasını umut ettiğim bir beyle. Evet. Ondan sonra tabii karşıladık mı ne yaptık bilmiyorum. Arada yalan falan atabilir mi yani şu ara? Tamam. Uygundur efendim kendisi yok. Ondan sonra dikkatimi çeken şey tabii güzel bacakları vardı. Nereden benim siz? Şort mu giymişti? Ya işte onları bir hatırlayabilsem şöhret olmadığı için hiç dikkat etmedim yani. Şu anda benim için... E, bacaklar güzeldi diyorsunuz. Şimdi öyle deyince benim ya de... Ya işte... Ona niye dikkat ettiğim ben de bilmiyorum şu anda. Siz hatırlamıyorsunuz barlar, barlar Sokağı'nda burada paso, olabilir mi diye paso, paso, içiyorsunuz paso, paso içtiniz de. mi ben anlamadım. Hatırla, çünkü pek bir şey hatırlamıyorsunuz ya da yanınızdaki şöhretin etkisiyle sarhoş oldunuz. Yani bir şeyler oldu orada tabii ben de anlayamıyorum. Ondan sonra biz işte bu iyi giyimli olduğunu umurduğumuzda ile evet. Barlar'da gezmeye başladık. Evet. Tabii böyle bir şöhret enerji de yok benim gözümde yani götürüyorum. işte ismini vermek istemediğim bir özel bar çeşisine gidiyoruz. Evet. Oturuyoruz. Sahibiyle, şef kartonuyla, barmeniyle, artık kimi tanıyorsak tanıştırıyorum. İşte bu Egeme Avukarı'dan geliyor kendisi. Şahsi bir şun varmış. Tabii onlar da da bir dinleyicisi olmadığı için. Dini Onlara da göre de şöhret, şöhret yok. Onlara göre de şöhret yok tabii ya. İyi giyimli evet, de değil yok zaten. Yok. İyi giyimli de değil. Şeyden aklıma geldi bu bacaklar galiba. Geçen gün Taylor Swift'in ee, Şofetli insanların çocukları, bacakları hepsi bir araya gidiyor o programda. konu. Evet. Oradan aklıma geldi. Niye bu konu? Koray Bey, çok Şimdi, teşekkür ederiz. Bu bizimle paylaştığınız için. <gülüyor> Buna biz yaşanmışlık yaşanmıştık. Diyoruz. O, yaşanmıştık diyoruz. Evet. Yaşanmışlık tamam. kaydediyorum o zaman. Tamam. tamam. tamam çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Çok çok Hoşçakalın. Sağ olun. Abi gidelim, abi o zaman. Yani gidiyorsan dikkat edeceksin. Adama gidiyorsun adam demek ki şöhret de olsan şey de olsan ilk baktıkları yer bacaklar. Ege'nin bacakları da güzeldir çünkü hiç kullanmadığı için adeta bir e, ne, ne diyeyim yani e, taze böyle hani şey, şey dikkat çekiyor adam ne, ne yapacaksın ya. Zaten şortuyla da her zaman dikkat çekmedi mi kaç kere yani sokaklardan biz onu kurtarmadık mı sokaklardan kurtardık dedim markete gittiğinde. Galiba bir telefonumuz daha var. O da bir yaşanmışlık mı? Ben onu da bir denemek istiyorum Evet bazen onu deneyelim. Anılar sıkıcı olabilir ama Hı -hı. her yaşanmışlığın bir değeri vardır sevgili dinciler gördünüz az önce. Günaydın efendim. Bakalım ne var şimdi? Günaydın şu an benimle konuşuyorsunuz değil mi? Evet efendim sizinle konuşuyoruz ama kiminle konuştuğumuzu bilmiyoruz. İsminiz nedir? Ee, benim adım Pelin. Pelin Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet, Sizde siz bir anınızı mı anlatacaksınız? Bir yaşanmışlık mı? Yaşanmışlık mı anı mı Pelin Hanım? Ya ana olmasını çok istediğim ama maalesef hiç yeri yüzünden gidemediğim bir e, durumu anlatmak istiyorum size. Yaşanmışlığa girer gibi geldi bana ama önce dinleyelim. Buyurun dinleyelim, dinleyelim. evet. Ee, aslında ben sizi 5 dakikadır falan arıyorum. Bu yastık savaşı muhabbetini açtınız ya onun için aradım ben evet. sizi. Evet evet. New York'ta yapılan yastık savaşının zaman anlattınız ya evet. aslında Kurulu Park'ta bu cumartesi yastık savaşı yapılması için feştikta bir etkinlik oluşturulmuştu. Evet hmm. ne oldu? Anladığım kadarıyla sizin ondan haberiniz yoktu. Yok, yok yani. Vallahi sizin bakın onu da pas geçti. Geçen cumartesi mi? Evet evet bu geçtiğimiz son cumartesiydi. İşte biz de arkadaşlarla gitmek istedik İlan ama maalesef iş yeri. Maalesef. Cumartesi de çalışıyorsunuz. O yüzden yastık öyle savaşını öyle. yapamadınız ve içinizde kaldı. Ne kadar üzün. Aynen. Ne kadar çok yani hü, üzünlü bitti yani <gülüyor> Maalesef iş yeri diye bitti. Yani <gülüyor> maalesef iş yeri. Efendim başınızı zaretmeyalım diye. Kaç kişisiniz Aynen, iş yerinde? Nasıl? Kaç kişisiniz iş yerinde? Ya çok kişiyiz. 3 yani. yani. Üç kişisiniz yetişemiyorsunuz. yetişemiyorsunuz doğru. olun. Herhalde 20-25 kişi. Tam olarak saymadım. Aslında evet ya neden saymadım bilmiyorum. İşte <gülüyor> gitseydiniz Yastık Savaşı'na orada bir takım makım bir şey olurdu sayardınız da öyle. Peki olmuş mu Yastık Savaşı Pelin Hanım biliyor musunuz? E, Valla etkinliği daha sonradan kontrol etmedim ama eğer yaptılarsa e, fotoğraflarını filan eklerler diye tahmin ediyorum. Yapmadılardı. E, şey Facebook'ta e, neydi Ankara Student Life diye bir e, grup kurmuşlar. Hı -hı. Ben de daha yeni haberdar oldum bunda. Öyle yani. YastikSavasi.com adresinden de bulunabilir belki çok emin değilim ama ee, evet. valla yastık savaşının şey de tenha olması galiba en kötü tarafı eğer tenha olursa hiç sevki yok hiç, üç kişi üç kişinin elinde yastıkta kulu parkta bir hayal edelim üç kişi <gülüyor> ne e, olur e, kollara girersiniz yani, yani. yani kuralları falan vardı. Şimdi konuşurken benim de aklıma geldi. Bu hani anneanne yaptıkları vardır ya hani. Sert. böyle beyaz olur. Kalan dörtte biri işte en vayi renkte satan renklerde olan şöyle sert yaptıkları olur ya. Evet. Mesela o yaptıklarla gelinmesi yasaktı. Hmm. Hmm. Yazılı olmayan bir takım kurallar var diyorsunuz. Yastık yani. savaşının yazılı olmayan tüm kurallarını da ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Pelin Hanım çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Çok sağ olun. Sağolunuz gibi. Yaşanmışlıktan Yaşana. dolayı hatta yaşanmamışlığa girer bu. Evet yani yaşansaydı. Yaşanmamışlık Maalesef, maalesef maalesef. Bu arada ben bir arkadaşıma selam göndermek istiyorum. Tabii Söylediğini diyorum. de hemen söyleyeyim. Çünkü tanışmamıza ot tüvesiyle olmuştu. Evet. Ee, buradan Tuğçe Balım'a çok selam gönderiyorum. Tuğçe Balım'a biz de buradan selamlarınızı aktarmış olalım. Çok teşekkürler Pelin Görüşmek efendim. üzere. Hoşçakalın. Ben teşekkür Hoşça kalın. ederim. Sağolunuz. Fahir ben de buradan sana selam göndermek istiyorum çünkü bizim de tanışmamıza ot düvesiyle oldu. Okta ee, ben bir şey söyleyeceğim. Ben buradan Fahir Pro... beye selam göndermek istiyorum. Program çığrından mı çıktı ne oldu bilmiyorum ama Yaşanmışlık akıyor şu anda değil mi programda? Programda bir yaşanmamışlık yaşanmışlık istenip de olmamış bir takım hadiseler. Günaydın. Günaydın. Siz de konuşuyoruz hanımefendi. E everyone. Ebru Hanım hoş geldiniz. Ebru Hanım hoş geldiniz. Hoş Buyurun sizi dinliyoruz. Siz ne anlatacaksınız? Ee, Değişik anılar burada paylaşıldı. Anı, yaşanmışlık. Nedir sizin paylaşmak istediğiniz? Aslında şöyle. Az önceki konuya teklik getirmek istemedim. Bak daha yeni uyandım. Ne konuşuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bir seçim yok. Valla bizim de pek fikrimiz ee, yok. Çünkü program <gülüyor> hakikaten açık mikrofon köşesine döndü. yani. Yaşanmışlıkların değerli olduğundan bahsediyoruz. Buyurun efendim. Açıklık getirin. Hangi konuyu biz kabuğu bırakıyoruz? Yastık mı? Yastık savaşı. O benim de bu yaşanmamışlığım oldu. Evet. Olsun. O da bir yaşanmışlık. Evet. Kar yağdığı için iptal oldu. O etkinlik yapılmadı. Ha Kuğulu Park iptal mi oldu? Evet iptal oldu. Hayda. Demek ki o kadarcık kardan iptal olacak bir etkinlik yani. Hava muhalefeti nedeniyle yastık savaşımız bir başka cumartesiye mi ertelendi yoksa e, tamamen bir iptal? Ya, bir başka cumartesiye ertelendi. O yaşanmışlık ihtimali falan var, var yani. Ama ha, ha, bizi iyi. haberdar edin. Yani haftaya cumartesi olma ihtimali varsa ya da olacaksa bizi haberdar Hı -hı. edin. Duyuralım Ankara'ya olur mu? Tabii ki de, Çok tabii teşekkür ki de. ederiz ee, Ebru Hanım. Tam bir şey yaptınız. Ne derler ona? Ee, Yastık savaşı organizasyon Sosyal komitesi. Sosyal sorumluluk projesi. Gerçekten e, verdiğiniz <gülüyor> bilgiler için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Sağ olun. Vallahi açık mikrofon köşesi devam ediyor Oktay. Kusura bakma. Ee, bir, bir bilgi var. Twitter'dan da e, açık Twitter köşesinden bir e, bilgi ulaştı bize. E, Doğun 9 e, Twitter'daki dinleyicimiz Velvele'ye vermeyelim. Bilet var efendim demişler. Velveleye vermiyoruz. Biletimiz var efendim. Demek ki arkadaşlar bizden e, acaba Davet. beraber bilet bulabilir miyiz? Bilet <gülüyor> kalmamış diye. Diye. Evet, davetiye kalmamış diye. Davetiye isteriz. Belki de davetiye kalmamıştır. Yani bilet mevcuttur, davetiye kalmamıştır. Yaşanmışlıklar köşesi aynen devam ediyor sevgili dinleyiciler. Bakalım hattımızda kim var. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? İrfan Var. Merhaba. Aa, İrfan merhaba. Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler lütfen. Nasıl yardımcı olalım size? Buyurun yardımcı olmak istiyoruz. Ee, yaşanmışlıklar değil mi konu acaba? Evet yaşanmışlıklar. Buyurun hemen <gülüyor> sizin yaşanmışlığınızı alalım. Yok yanlış yazdınız efendim. Burası yaşanmışlıklar <gülüyor> değil konusu. Buyurun, buyurun dinliyoruz. Çok... Sizin açımızdan da çok romantik bir şey söyleyeceğim. Hep beraber bir yaşanmışlığımız vardı. Komple. Komple. <gülüyor> İlk evet. defa bizim açımızdan romantik bir şey olduğu iddia <gülüyor> evet. edilen bir şey konuşulacak şu anda yayında. Evet. Helikopter turu çok romantikti ya. <gülüyor> Helikopter turu çok romantikti ya. <gülüyor> yalnız yalnız o anıya girer yaşanmışlığa değil. Evet canım. Anıya yaşanmışlık değil mi sonuçta? Biz beraber helikoptere mi bindik İrem Hanım? Ya, Ege Bey vardı bizim helikopterde. Sizin helikopterde Ege vardı. Evet, bir evet. diğer helikopterde şimdi, de biz mi vardık? Siz sonra binmiştiniz. Sırayla mı? Tur mu atıyorduk? Hmm. Turcu, Turcuyduk ya, ya falan. insanlar ilk biniyor işte ondan böyle. <gülüyor> Ege öne, öne mi oturmuştu orada İrfan Bey? Ege Bey arkaya oturmuştu ve de telefonuyla sürekli bir çekim halindeydi. Sevde kaptan da bize şey demişti. Durun size işte diğer grup gelmediği için artistik bir hareket yapayım. Vaktimiz var daha demişti. Ha, onu bize de demişti. Sonra, Aa, o zaman neyse Görün ee, doğru böyle... <gülüyor> İni çıkartıp Ege Bey'e ne gerek vardı şimdi <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz İrfan Bey ee, Bu anınızı bizimle paylaştığınız için Çünkü evet, Ege olmadığı için Yayında <gülüyor> Ayrıca eğlenmedi ama önemli değil tabii. Ben bir aylar sonra bir hayratı sorayım mıydım? Önemli değil, önemli değil. Hayır, hayır, teşekkür ederiz İrfan Bey, vallahi hari... Bence de önemli değil. Çok teşekkür ederiz, <gülüyor> sağolunuz efendim. Hoş Neyse diye bitirmediğiniz <gülüyor> için ayrıca teşekkür ederiz. Neyse. Teşekkür ederim. Hoşçakalın, görüşmek teşekkür. üzere. Tutku Hanım demiş ki, 2010 yılında Rotterdam'da yastık savaşına katılmıştım. Yaşanmışlık mıdır demiş. Yaşanmışlıktır efendim. Anı değil mi? Anıdır ya. Hayır efendim yaşanmışlıktır. Şu dakika itibariyle söyleyeceğiniz her şey yaşanmışlıktır. Ee, vıtır Vızık galiba dinleyicimiz. o diyor girdiğim sene internet bedava dedilerdi de... ...Kompütür e, Centra'a gidip sekreterliğe internete gireceğim ben demiştim. E, i̇nternetin olması garipken bedava olması mı? Bir tek kompütür Centerda vardır diye düşünmüştüm demiş... Bir yaşanmışlıktır. Bir... Yani <gülüyor> ne şu alaka diye kadar... bakıyorsun sen bana da yani e, bu bir nedir o yaşanmışlıktır kay, bu yani. Bu programı şu anda çığırından çıkmış e, haliyle bırakmak istemiyorum. Ben e, o şekilde, Ege, Ege o şekilde helikopter kalmasın. Ma helikopter macerasını bile e, dinlemiş olduk. Hiç Ege'den dinlemediğimiz bir evet. şeydi bu evet. anıydı. Anıydı o zaman şöyle yapalım bir tane güzel bir parça e, dinleyelim mi? Rolling Stones dinliyelim. Tamam, e Rolling Stones oradan reklamlar bilmem ne falan. Adamlar yaş almış, homurdanıp vallahi gitti gidiyor nokta. Ee, <gülüyor> biz. Biz. Buyurun. Evet. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bu parçanın da eksik kısmı sondaki y idi. Onu da eklemiş olduk. Tam oldu. Eee, 956 oldu saatimiz. Sevgili dinleyiciler, her yaşanmışlık gibi bir yaşanmışlığın daha sonuna geldik. Çok sizin güzel. için bir yaşanmışlık olsun diyelim. Hafızalarda öyle yeresin. Bir vedalar edelim. Eee, vedalar güzel edelim. bir başlangıç olsun. Yaşanmışlıklarını adlayan. tüm samimiyetiyle bizimle paylaşan, paylaşan tüm dinleyicilerimize. En son mesela Eren yazmış <gülüyor> bize. bize. Küçükken kreşte ilginç bir olay olmuştu. Bir süre sonra olayın ilk kısmını unuttum. Sonra geri kalan kısmını da unuttum demiş. Ee, gün gelecek e, Eren. Küçükken kreşte yaşadığın o olayı da unutacaksın. Yani Kreş şey... olduğunu bile unutacaksın. unutacaksın. Bari Hiç... kendini de unutsaydın. Ben bir şey unuttum ama diye takılacaksın. Ee, umarız. Bugünler <gülüyor> geç gelmiyoruz, sinir açın lan <gülüyor> ve teşekkür ediyoruz. Tüm, evet, dinleyicilerimize. tüm dinleyicilerimize teşekkür ederim sevgili dinleyiciler. Yarın güzel bir e, Salı gününde daha sizlerle beraber olmanın aklı gururunu yaşayacağız. Yarın akşam yine Ankara'nın müzisyenler. E, Gecesi, konseri, var. konseri var gecesi var. Ee, biz de orada olacağız ee, biletler Birkaç var biletler bitti mi, bitmedi, bitmedi mi diye, mi? var mıydı, yok muydu, neydi? Bunun da ilerleyen dakikalarda Biletix'e girerek öğrenme şansına sahip olacaksınız. Aman kimseciklere söz vermeyin. Diyoruz ve günümüzü güzel bir şarkıyla kapatıyoruz. Oktay kusura bakma bu kadar lay lay loy şarkıyı da ben bir yere kadar kabul ediyorum. Bir tane kendi istediğim parça var. Ciddi bir şarkı mı? Ciddi bir şarkı. Ee, ondan sonra da ben vedama başlarım yani. Kimse de bir şey demesin bana tamam mı? Hay hay. Yani bunu da tüm sevenlere gönderelim. Tüm sevenlere gönderelim. güzel bir aşk şarkısı. Ee, yeniden birlikte olunca dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bir mükemmel bir gün olacak.